Merhaba, bir Dünya Miras Adalar programında daha beraberiz. Ben Derya Tolgay. Ben Asu Aksoy. Ve konuğumuz var. Lezzet. Simonides. Lezzet içerikli bir konuşma olacak. Hoş geldiniz Merya Hanım. Hoş bulduk. Ee, şimdi sizi hemen tanıtacağım dinleyicilere. İstanbul'da doğdunuz ilk ve orta öğrenimini İstanbul Zapyol Lisesi'nde sonra da üniversiteyi Selanik Üniversitesi Felsefe Pedagoji Bölümünde okudunuz. Ve İstanbul Yunanistan Başkonsolosu'nda 23 sene kadar da çalıştınız. Evet. Ve sonrasında işte 2012'den sonra da galiba <gülüyor> istediğiniz Aynen. ürünleri Gastronomi ve... Kastronomi dünyasına kendimi adadım. Evet, 4 evet, evet. kitabınız mi? var. Hı. Evet, evet. 2012'de daha hala zaten konsolosluğunda çalışıyorken İstanbul'un tadım tuzum hayatım için çalışmalarıma başladım. Burada amacım tabii kendi kültürüm için gastronomik tarihli içerikli, anılarıyla, yaşanmışlıklarla, atılan çok önemli imzalarla, marka mekanlarla hem sohbet edip hem bunlardan önemli reçete ve tarifler alarak ee, güzel bir çalışma hazırlamaktı. İstanbullu ee, Rum e, şefler evet, değil mi? Şefler, evet, evet, Eğlence, taverna, mekan sahipleri, hmm. pasta ustaları, çikolata fabrikalarının sahipleri. E, bunların çoğu o bir dönem imzasını atmış Rum insanlarıdır. Hmm. Dolayısıyla, Bu şimdi sırayla gidiyoruz değil mi? İlk evet, kitabınızdan evet, bahsediyorsunuz. Evet, İstanbul'un Tadın Tuzum Hayatım. <gülüyor> tamam. Bunun içinde hem hem Çanakkale, Bozcaada, Gökçeada. Gibi bir sürü yerlere gittim. Çünkü bu insanlar şimdi artık tabiri caizse eleğini ele, elemiş, ununu elemiş, eleğini asmış bir yaştalar zaten. Bir kısmı Hepsi üstü. göç etmek zorunda kaldı. Göç etmek zorunda kaldılar tabii ki. Dolayısıyla bazıları Avrupa'da çocuklarının yanında, bazıları ihtiyarhanelerde, bazıları Atina'daki evlerinde buldum. Dolayısıyla bir de araştırma dönemi oldu, ama çok uğurlu bir yoldu bu, çok bereketli bir yoldu gerçekten. Ben 10 kişiyle başladım bu listemde 10 kişi vardı, bunları mutlaka bulmalıyım diye düşündüm. Kapı kapıyı açtı, işte biri ötekine yolladı ve bir kitapta 40 kişi, şey 40 kişinin hayatıyla ilgili bilgiler var. Ondan sonra 2015'te bir varmış bir yokmuş'a geçtik. Bu sefer çünkü bu araştırmaların sonucunda buradan göç etmek zorunda kalmış Rum insanlarının orada da kendilerini gastronomiyle ifade ettiklerini, orada da çok güzel başarılı işler yaptıklarını. Orada derken Atina. Atina'da işte Selanik'te hmm. evet özellikle bu hmm. Atina ve Selanik için konuşuyorum tabii ki. Bunların da konuşulması, bunların da yazılması gerektiğini düşündüm ve bunlarla da reportajlara başladım. Bir 40 tane de oradan çıktı yani oraya gitmiş sıfırdan başlamış bir valizle İstanbul yani, hayat, yani vatanlarını terk etmiş hayatlarına yepyeni bir sıfırdan başlayarak orada. Yine kendi düzenlerini yemeğin içinden, tatlının içinden, işte mutfağın içinden daha doğrusu yeni bir hayat ve gelecek yaratmışlar. Ekonomilerini yaratmışlar, çok güzel, çok ciddi imzalar atmışlar ve oradaki yemek sektöründe ciddi önemli markalar olmuşlar. E, bu da çok önemli bir şey. Bu da çok büyük bir başarı. Buradan bir ödül geldi galiba evet, size. Evet buradan da e, Dünya Kitap'tan bu kitabım için e, 2015 yılının Gastronomi'nin en iyi kitabı ödülünü aldık. Çünkü galiba bir de tarifler veriyorsunuz Tabii değil mi? Ki. Yani Her konuştuğunuz kişi size kendi özel tariflerini e, özel... veriyorlar. Şimdi burada <gülüyor> soru şu gerçek tarifler mi bunlar yoksa eski ustalar biliyor, bildiğiniz gibi bilmiyorum tabi bilir misiniz ama eski ustalar böyleydi tarifleri tam olarak vermezlerdi mutlaka bir şey saklarlardı tabi bu işin e, espri tarafı artık böyle şeyleri yapacak durumda değildiler zaten insanlar yaşlanmışlar e, ama e, şeyleri dikkat ettiğim nokta e, tarifleri böyle nasıl ki bir çocuk ezbere istiklal maaşına bile ya da hepimiz yani artık düşün Söylerken, onlar da o tarifleri düşünmeden söylediler yani o kadar Hı -hı. artık hani onların e, belleğinde yer etmiş e, tarifler. Ve bayağı tabii, komplike yemekler aslında ben de baktım tariflere ki, böyle ki. hangisini yapsam acaba diye. <gülüyor> evet evet evet yani onların ürünleri öyle bir şey sor, yani sorum şuydu sizi öne çıkaran diğerlerinden ayırt eden çok iyi olmanıza sebep, çok sevilen ürünleriniz hangisiydik hmm. dedik işte. Hmm. Onların cevabı olarak da bu reçeteleri verdiler. Dolayısıyla gerçekten çok değerli olduklarını düşündüğüm reçeteler. Hmm. Daha sonra işte bütün bu reçeteleri de içine alan, İstanbul, dünden bugün İstanbul mutfağı diyerek üçüncü kitabımız Tadı Damağımda Kaldı çıktı. O sadece reçete ve tariflerden oluşan bir kitaptır. O da bence çok önemli bir kitap yani her kadının evinde bulunması gereken özellikle İstanbulluysa bence çok güzel mezeler, çok güzel tatlılar çok güzel yemeklerin Aha, olduğu bir kitap bir evet nostaljik kitap bu yani evet. eskilerden tam kalan geleneksel mi geliyor? Evet İstanbul'un geleneksel evet. İstanbul sofrası diyelim yani hmm. o İstanbul mutfağının içindeki meze, tatlı ve yemeklerin reçeteleri evet böyle bir İstanbul mutfağından bahsedebiliyoruz kesinlikle değil mi? yani dünyada böyle bir hep ulusal mutfaklardan bahsedilir. Evet. Oysa ki İstanbul'un kendine has, çok kültürlü ve yüzyıllardır aslında böyle birike birike ortaya çıkmış ve e, bu mutfakta çalışanların da büyük bir e, nasıl diyeyim böyle sevgiyle bağlandıkları, nerede olurlarsa olsunlar bu mutfağı özledikleri ve bu mutfağı yeniden yarattıkları bir özgün bir Tabii, değerden bahsediyoruz kesinlikle aslında. Kesinlikle öyle. E, çünkü e, işte önce Bizans daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde yani bir kültür beşiği e, kavramlarında kullandığımız İstanbul kültür mosaiği dediğimiz nasıl ki müzikte nasıl ki mimaride birbirinin etkileşimi e, söz konusu gastronomi ve mutfakta da birbirinin etkileşimi çok ciddi hmm. boyutlarda. O kadar ki yani neyin nereden geldiği bilinmiyor. Yani hmm. baklava, Türk mü, Ruh işi işte İşte kahve diyoruz. Yunan kahvesi Türk kahvesi de aynı şey. Yani burada çatışmalar başlıyor. Yok senin, yok benim kavgası çıkıyor ama yani <gülüyor> burada güzellik başlıyor sanki. Yani herkes o kadar seviyor ki. Tabii, herkes herkes seviyor ki. tabi bir çekişme. Tabii. Herkes sahiplenmiş. O kadar da değerli bir şey. Onun Tabii için çok ki. sahibi var. Bu da öyle <gülüyor> bakmak <gülüyor> lazım. Öyle zaten bakıyoruz. Bir dördüncü kitabınız, son kitabınız. Son kitabımız İstanbul Kokulu Mutfaklar. Burada da İstanbul'un bu, bu etnik mozaik e, e, ve farklı e, etnik topluluklara ait e, 32 tane farklı kadını bir arada toplayan bir kitap bu. E, bunların hepsi e, kendi e, toplumlarında sevilen, sayılan, kariyer sahibi kadınlar. ve Ama bunlar da e, işte sorduğum sorular da şöyleydi. Aslında bir gastronomik zamanda yolculuk yaptık hep beraber. Evet. Çocukluklarında ne yerlerdi, neydi adet ve gelenekleri, yemekle ilgili tabii gelenekler, bayramlarda ne yenilirdi, nasıl yenilirdi, şimdi neler değişti, bu kariyer ve işte çalışma hırsı sonucunda bütün bunlar unutuldu mu, hala mutfaklarında yapılıyor mu, geleceğe neler bırakabileceğiz Hı. gibi sorular vardı bu kitabın içinde de. Bunun başlığı da çok güzel, İstanbul Kokulu Mutfaklar. Evet. Çok güzel bir başlık <gülüyor> Teşekkür gerçekten. ederim çok zordur başlık seçmek kitaplara ee, Zorlanıyorum ama en güzelini bulmak için <gülüyor> elimden geleni yapıyorum Sonra da çok beğendiğimi hissediyorum Çok güzel isimler takmışım diye de övürüyorum kitaplarımı İstanbul kokusu dediğimizde mesela siz de çünkü yemek yapıyorsunuz Evet ee, değil mi yani bir mezedaki e tabii, diye bir e, hatta... tabii baharatlar var mesela. Evet mezedeki adındaki e, dükkanımda olduğu gibi her mutfakta da öyle düşünüyorum ki yani o baharatların kokusu, o sebzelerin, o meyvelerin, o tatlıların, o kızartmaların, o mezelerin kokuları o kadar zengin ki e, yani o kokular e, bence başlı başına bir... E, bir kültür. O evet. da bir kültür yani. İstanbul kokusu deyince dolayısıyla böyle hemen nasıl anlatırdınız mesela bir, bir, bir, bir arkadaşınız bir turist neyse <gülüyor> evet. Bu İstanbul kokusu nasıl tarif edilir sizce? İstanbul kokusunun içinde bence biraz baharat var Hı. biraz boğaz var, biraz rakı var, biraz ee, belki e, işte o ne bileyim toprağından dalından koparılmış biber var, biraz sebze var, biraz çiçek var, her şey var. Çiçek çok çiçek güzel. Çiçek de var tabii ki. Postanlarımız değil mi? Postanlarımız tabii ki. O domates mesela geçenlerde e, bir domates aldım, çok çocukluk arkadaşımla birlikte bir kokladık. Bakar mısın dedim kokusuna Nermindir arkadaşım. Bizim e, e, eski ada Heybeliliyim ben. E, ada arkadaşımdır. Adamız, e, şey Bahçemizde domates ekiyorduk. Ama o koku bambaşka bir koku. Bakar mısın dedim koku sana ne hatırlatıyor? Başladık ağlamaya ya. Ya resmen başladık ağlamaya. Çünkü çok şey hatırlattı bize. İşte kokunun sihiri böyle bir şey yani. Aslında bir şehirde oturup da ki bu kadar büyük bir şehirden bahsediyoruz. Hala daha domatesi koklamak. Oradan böyle bir takım anılara gitmek, bu çok özel bir durum gerçekten. Evet. <gülüyor> Buradan belki adalara gelebiliriz, evet, ben değil de mi? Onu sormak istiyorum. Siz şu anda büyük adadasını sevvelerde evet, adada de değilsiniz. Evet. Bu son kitabınız 32 e, muhteşem kadından farklı mutfaklarda da baktım çok adalı var. Evet, çok adalı <gülüyor> Bilmiyorum, var. Bilmiyorum sayısını çıkarmadım ama <gülüyor> aynen, yarı yarıya yakını bir adalardan geliyor. E, bu ada mutfağı ile ilgili tabi soracaklarımız var. Evet, ne şimdi e, ada mutfağından ziyade adada yaşanmışlıklar da çok etkili. E, birinci kitabımda da var, ikinci kitabımda da var, üçüncüde, de hep adalar var. E, adalar da biliyorsunuz bu kültür mosai'nin aslında böyle e, küçük ama e, ne derler konsantre. Mikrokozmos. Evet, evet. mikrokozmosları Hı -hı. bu etnik e, kültürel zenginliğin. Dolayısıyla e, çok özel yerler. E, ben çocukluğumda Ebeli'de geçirdim. Daha sonra Büyükada'ya geldik. E, bu Büyükada'da da bunun devam ettiğini görüyorum. İşte Ermenisi, Rum'u, Türk'ü, Levanten'i iç içe e, yaşamış onlarca yıl. E, i̇lk kitabımda e, mesela e, Fıstık Ahmet'le görüştük. Yok ikinci kitabımda Fıstık Ahmet var. Birinci kitabımda işte e, Yorgos Stambulidis var. Çok güzel anıları var mesela bunun. E, re, restoran sahibidir bu beyefendi. İşte yetimhanedeki hayatı bile hatırlıyor. Şimdi ben e, adaya, adaya sokaklardan gezerken evlere bakmak istemiyorum diyor. Çünkü her, her birinde arkadaşlarım yaşıyordu. İkinci kitabımda Fıtık Ahmet'le görüştüğüm e, Pringipo. Restoranın <Gülüyor> sahibidir. Çok dürüst bir şahittir. Ta çok önemlidir bunun onun şahitlikleri. Sıkıştığımızda ona gider sorarız da do en doğru cevabı alacağımızda biliriz. Çünkü o da e, çocukken böyle e, zengin bir çocuklu hayatı ve arkadaş çevresi olan bir insan. E, bu mübadele olsun işte Kıbrıs olayları, vatandaşlıktan çıkartılma gibi olaylardan sonra adanın bir anda boşaldığını ve kendisinin de ne kadar büyük bir travma içinde olduğunu, ya yani yaşadığını ve bu travmanın çok uzun yıllar sürdüğünü hatta bundan, dola, bundan dolayı Atina'ya bile gitmediğini senelerce bize anlattı. ...daha sonra işte bir arkadaşları hastasıyla gitmiş ve bunu atlatabilmiş e, gibi. Şimdi e işte, Fıstık Ahmet'ten tabii evet. Fıstık Ahmet şeyi yapıyor. E, geleneksel şeyler var onun. Evet, onu falan. da burada evet. ağırlamıştık ağırladık, bu arada. Onu da, da Barban'ın evet. mezeleri gibi evet. bir kitabı vardı. <gülüyor> o da bir, evet. Ama şimdi ben buradan şey geleceğim. O kadar az var ki işletme. Yani evlerde evet. halen pişiriliyor, pişiriliyor bu geleneksel şeyler. İşletmelere yansıyan... Evet. Ben göremiyorum. Sen Adalarda, ne diyorsun, diyorsun? Evet, Adalarda bu ruh e, yani esnafa İstanbul ve... İstanbul Mutfağı, Adalar Mutfağı, evet, Adalar Yemekleri... Merkezdeki yemek çarşıda yedi. veya evet, bu lok çok lokantalarda yütümlü. yok göremiyoruz çok üzülerek. Gitti e, yani. O, çok bitti da yakışıyor insan, üstelik. İşte şu anda biz İstanbul'da Rum olarak e, nüfus yani 2000 bin kişiyiz. Bunların yarısının çok yaşlı olduğunu düşünürsek geriye bin kişi kalıyor. Ama işletmeler bunu yapsa bunun yani özlemle ha, gelecek sadece işte, bu Rum değil bütün, bütün İstanbul'da yaşayanların evet. ortak mutfağı zaten evet, biz ona evet, Rum mutfağı evet. demiyoruz değil mi? İşte Onun için bu çalışmalara ben biraz ön ayak oluyorum bu gastronomi bölümlerine gidip bizzat kendim meze dersleri filan veriyorum ki bu meze kültürü yok olmasın şu anda yenilen mezelerin çoğu e, tenekelerin içinde metrolardan alınmış patlıcan salataları filan şimdi kimseyi tabi şey yapmak istemiyorum ama genelde gördüğümüz bu Dolay Dolayısıyla çünkü neden? Çünkü böyle bir ustalar yok artık. Yani çocuk eskiden bu Rum ustalar, Ermeni ustalar vardı mutfaklarda. Ve bunları severek yapıyorlardı ve yaşatıyorlardı. Ama şimdi bunun yaşaması için İstanbul mutfağının öğretilmesi gerekiyor Hı -hı. gastronomi bölümlerinde. Nasıl ki İtalyan mutfağı, bir Fransız mutfağı öğretiliyor. İstanbul mutfağı da öğretilmesi gerekiyor ki bunlar yaşatılsın. Yoksa yok Kesinlikle. olacak yani. Sizin bir söyleşinizde... E Meze olarak işte neler yaptığınızı böyle evet. bir uzun uzun liste yapmışlar işte midye neydi bakayım <gülüyor> midyenin beş tarzı işte <gülüyor> Tabii, midye salma var midye sakanaki var midye kızartması var. ...midye dolma var... Evet. Lahan, ...midyeli lahana sarma var... ...yani biz midyeyi de karidesi de çok kullanan birileri... ...yani bir nesiliz mutfaklarda... Hı hı hı. ...bu geleneksel olarak bu mutfaklarımızda var olan şeyler... ...yani eskiden biz adaya giderdik... ...midye toplar bir saçın üzerinde hemen bir midyeleri pişirir orada... ...limonlardık veya hatta çiğ bile yerdik... ...yani o ama şimdi mesela usta geliyor... ...şef geliyor ben midye yapayım abla ama yemem diyor... <gülüyor> Yani dur düşünün yani hani tam, tam böyle bir geliyor. Siz kitabınızda bir e, kimin e, de, hatırlamıyorum ama e, mutfağa sevinerek giren ha, övünerek ta, çıkar diyor. Yani. Tak evet. yani. Tam şu anda dediğiniz şey gerçekleşiyor. A, aynen. <gülüyor> sevinerek girmiyor ki <gülüyor> ne çıkacak oradan mı? Yani hani onu yemem bunu yemem diye, diye deme lüksü yoktur bir şefin yani evet. mutfakta. Sever veya sevmez ama yiyecek tadacak ki ne verdiğini bilsin yani müşteriye. Peki ilgi var mı sizce? Yani siz böyle bir mezedaki işte evet. meze yapan bir evet. yerin sahibisiniz. Evet. İlgi nasıl? Bence ilgi çok büyük. Ben gastronomi e, şey derslerine de gittiğimde e, gençler de çok ilgili. E, dükkandaki müşterilerin de çok ilgili gerçekten de çok severek gelenler e, bunun yaşaması için elinden geleni yapan insanlar var tabi biraz eskiyi yaşadılarsa özellikle bu insanlar yani tamamen artık fanatik olarak sana hmm. devam, devamlı hmm. gelmek istiyorlar hmm. o ruhu yaşamak için evet o ruhu tekrar yeniden hani yaşamamış olsanız bile gençlere yeniden evet. hissettirmek için ya, bu yazdığınız kitaplar çok önemli o bakımdan yani birer belge aslında sosyal, Kesinlikle gastronomik gibi e, değil mi? Yani. Evet şu anda öyle çünkü gerçekten bu sayfa hiç açılmamıştı ve e, benimle birlikte de kapanıyor şöyle ki çünkü bir sürü insan orada konuştuğum kitaplardaki hani gerçek hayata öykülerinin hmm. sahipleri yoklar şu anda öldüler şimdiden hmm. bile yani yok olmaya başladılar ve o son nesildi yani ondan sonra dediğimiz gibi yani bunları devam ettiren kimse yok. Bu isimleri biraz sayar mısınız ilk ...başta bu İstanbul'un tadım tuzum hayatımda... Tabii ...işte ki. bu markalardan bahsediyorsunuz. Tabii Kimler ki mesela onlar? Mesela Baylan Pastanelerinin sahibi Harris Lenas... ...bu işin duayeni olan bir kişiydi. Yani onun babası tabii açmış ilk Baylan Pastanesi... ...1891 yıllarında. Ondan sonra oğlu İsviçre'ye gitmiş. İsviçre'de bunun eğitimini almış... ...çikolatacılık ve pastacılık eğitimi almış ve gelip İstanbul'da e, dükkanlarında bunu uygulamış. Yani bir baylan ekolü vardı bir dönem. İşte bir entelektüel kısım baylan pastanelerine gidip oralarda şiirler yazıp işte oradan yani öyle de bir dönem geçti baylanda. E, neredeyse yüz senelik 80 senelik müesseseler. Bir pandeli restoran vardı mesela. Pandeli restoran Mısır çarşısında o da kapandı. Ben oğluyla görüşme e, şansını elde ettim ki o da şimdi Allah rahmet eylesin o da yok aramızda. Hmm. İşte bu baylan pastanelerin Pastanesiyle de kendisiyle görüştüm ama onu da kaybettik. Pelit Pastanesi'nin ilk sahibi vardır mesela Manolis Carlatos. Onunla da görüştük. O da çok güzel anılar anlattı. İlk açılış dönemini, çok güzel anekdotlar kendi hayatından. Ee, Bahar Pastanesi'nin ilk sahibisi Yoana Tomaidis. Hmm. Onu da Kalamaki'de, Atina'da buldum. O da çok güzel bir hayat hikayesi. Ee, işte kıyı restoran var garaj restoran var şey Tarabya'da İmroz restoranı var İmroz lok mehanesi var balık pazarında onun da sahibi Kristo e, okumuş onu da kaybettik o da çok özel bir insandı o da yani nereden baksan 70 yıllık bir dükkandı ve der ki mesela ilk ben bu dükkanı açtığımda Nevizade'de Yoktu başka bir dükkan. Yani benimle birlikte yavaş yavaş yani burası Texas gibiydi ve hmm. hatta bana güldüler. Kim gelir senin dükkanına burada dükkan mı açtılar? Ama param ona yetiyordu diyor. <gülüyor> ve böylece şimdiki nevzad hmm. dedim mesela ilk hani yapı taşını kim hmm. attığını hani yani bir sürü şey de öğreniyor insan tabii bütün bu e, söyleşilerden. Ee, işte 40 tane e, evet. golden çikolataları, royal çikolataları mabel çikolataları bunlar bu çikolatacılık özellikle Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra burada helva işte bu tip şekerleme gibi e, şeylerden tatlıcılık e, şeyinden e, çikolatacılığa geçme de bunlarla oldu. E, sonra, bunların da sahiplerini mesela e, bularak bunlarla da görüştüm. E, hepsi Sonra Efsane isimler. Sonra da Atina'ya giderek evet. işte. Orada e, Malebi mesela dükkanın adını açmış. Divan, hmm. Saraylı, e, Maxim e, gibi e, isimler vermişler dükkanlarına. Hep burayı hatırlatan zaten muhitlerde yaşıyorlar. Çünkü büyük bir İstanbul e, sevdası. Özlemi var değil mi? Özlemi tabii ki çok e, ben hatır, mesela şu anda hatırladığım... E, Büyükada fırınının sahibi Nikomundis'e gittiğimde şu andaki, şu andaki sahibi Hüseyin Bey kapıyı açmıştır mesela bana. Hani gidip ustasına yardım etmek, ona baksın diye gitmiştir. Çünkü Nikomundi'nin oğlu falan yok. Hüseyin Bey oğlu bilmiş, o donu baba gibi bilmiş. Yani böyle bir usta çırak bağı hala devam eden. Yani çoğu röportajlardan sonra gerçekten günün günü ağladığımı falan hatırlıyorum. ...yani çok duygusal anlar yaşanıyor... ...adam, insanların da böyle... ...anıları canlanıyor... Ee, ...yaşlı insanlar... E, ...yaşıyorlar yeniden... ...çok özel e, anlar paylaştık yani... ...hepsi bu, yemek bu. üzerinden... ...hepsi Ama yemek üzerinden, evet, lezzet üzerinden, lezzet üzerinden... ...lezzet üzerinden... ...çok güzel anılar Şimdi, paylaşıldı... ...şimdi e, bir kitabınızda da... ...kendi kendinize sormuşsunuz... ...burada da soralım... Tabii <gülüyor> ...dinleyicilerimiz de. öğrensin... ...İstanbul'un çok kültürlü bir mutfağa sahip olması kendine yani İstanbul'a ve bizlere İstanbul'da yaşayanlara ne kazandırdı? Ne kazandırmaya da devam ediyor? Ne dersiniz? Ne kazandırdı? Bence eşsiz bir ruh kazandırdı. Hmm. Ve bu ruh çok fark ediliyor. Bunu yaşayan ve yaşamayan insanı o kadar çabuk fark ediyorsun ki hmm. bu öyle bir zenginlik ki yani dünyanın en büyük karatlığı pırlantasından daha büyük bir şey yani. Bunu yaşayan ve yaşamayan bir insan olmak. <gülüyor> bu ikisi arasındaki farkı e, anlatılmaz işte yaşanır e, ve bunu yaşayan da hemen tanır yani o kişiyi. E, İstanbul çok özel bir yer e, bu anlamda benim için. E, bence İstanbulluyum demek hani e, ne bileyim Amerikalıyım veya Hristiyanım veya bilmem <gülüyor> Müslümanım demekten daha özel bir şey açıkçası. E, bunun tabii değeri anlaşılması gerekir. E, i̇nşallah anlaşılır. Ve kaybolmaz bu özellikleriyle İstanbul. Bundan evet. sonraki kitap projeniz nedir? Bu e, kitabın bir de İstanbul Beyefendileri ile yapacağım e, yeni bir e, kitap var. Hatta başladım İstanbul Kokulu Mutfaklar 2. İstanbul beyefendileriyle 32 tane İstanbul beyefendisi seçtim. Yine mutfakta çalışan <gülüyor> beyefendiler öyle mi? Yok. Bunlar, Onlar da evlerinde pişiriyor olacaklar. Evet. Siz şart değil, değil mi? Hmm. Karma evet. yani. <gülüyor> bu, bu zaten son kitapta da kadınlar Doğru. öyle şey değildi. Evet karışıyor şimdi. Herkes bana Doğru. bu soruyu soruyor. Siz de haklısınız. Şimdi artık şey geçtik. Yani normal insanların bu gastronomiyle olan bağları Bunlar da böyle profesör var, sanatçı var, tiyatrocu var, yazar var bu beyefendilerin de içlerinde. Bunlar da kendilerine göre yorumlayacaklar kendi mutfaklarını. Neler hmm. öğrendiler annelerinden, babalarından, ailelerinden öğreneceğiz. Şimdi, şimdi diyorum ki biz Meryem Hanım'ı yakalamışken bir tarif almadan bırakmayalım. Tamam. <gülüyor> bu kadar kitap, bu kadar birikimden Değil sonra mi? bize böyle bir favor ama hani bir tane tam olsun, az olsun, biraz da kolay olsun <gülüyor> Mutfaktan tamam. kolay çıkar. Size göre bir tarif <gülüyor> vereceğim. Hem de. harika hem çok basit Süper. hem de lezzetli ve günün her yani isterseniz aperitif olarak sabah kahvaltısı ara sıcak meze olarak yiyebileceğiniz ki ballıyı vereyim. <gülüyor> Bu ki ballı bizim spesiyalitemiz aslında benim e, dükkandaki spesiyalitem e, ve bomba bir mezedir. Ama <gülüyor> e, yani kahvaltı olarak da kullanabilirsiniz e, yapın yiyin o zaman anlarsınız tadını, tuzunu. Şimdi e, hellim peyniri. Hı hı. Bir paket hellim peynirinden e, şey yola çıkalım. Siz isterseniz iki paket, 3 paket yaparsınız. Sabun gibidir. Öyle bir düşünelim. Yani sabun. Hı hı. Onu kesiyoruz. ikiye kesiyoruz. Yani yanlamasına. Hı hı. Hı hı. iki tane sabunumuz oluyor. Tamam. Bunu önce una, sonra yumurtaya, hı hı. sonra da susama. ...çiğ susama iyice bandırıyoruz... ...iyice iyice her bir tarafını... <gülüyor> ...ve sonra da ayçiçek yağı... ...kızgın ayçiçek yağına koyuyoruz... ...ve evire çevire evire çevire... ...iyice kızartıyoruz... ...bu o, yani... ...çok fazla yanmaması lazım <gülüyor> ateşinin ki... ...çünkü susamlar hemen kararır... <gülüyor> ...o böyle kehribar rengini alana kadar... ...ve içindeki peynir eriyene kadar... ...yavaş yavaş kızarmalı... ...kızardıktan sonra tabağa alıyoruz... Kesiyoruz dörde beşe yani küçük küçük dilimlere ve üstüne bir kaşık çor, bir çorba kaşığı bal hmm. döküyoruz. O, evet. Tatlı wow. tuzlu birleşince şahane bir şey şahane çıkıyor Şahane bir ortaya. tattır bu. Yani ben şimdi çok... Kıbrıs'ta da gittiğimde geçen hafta bunu yaptım. Oradaki zaten Kıbrıslı hani zaten hellimin memleketi hmm. olan güzel bir reçete vermiş oldum onlara. Dolayısıyla hem yaptım da yedilerdi ve evet. e, puanlamada Vallahi, on puan aldım ben bilmiyorum sizle on puan on puan bizden, <gülüyor> evet, bizden de battık de, değil mi sonuna geldik Se sevgili Meriç Çevik Simyanidis bizim e, konumuz da çok lezzetli bir sohbet oldu. Hepimiz eve koşup hemen bir mutfağa girip bir şeyler yapma isteği duyuyoruz galiba. Ee, efendim Teşekkür bize Dünya Mirası Facebook Adalar sayfamızdan Twitter ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Orada Meri Çevik Simeon İlcis'in hem kitaplarını da bulacaksınız. Hangi kitapları var? Burada sohbet ettiğimiz gibi hem de bu sihirli tarifi belki video orada yazarız. Ve tabii onunla da ilgili bazı görseller ve bilgiler de bulabiliriz. Tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet. İyi çalışmalar dilerim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Adalar Hoş. hepimizin. Hoşçakalın.